<gülüyor> Elhamdülillahirrabbilalemin Hamdan kemaiyen bagi hiji celalü ve jihihi veli azimü sultani Ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa'l Mahmudil Emin Alâ Ma alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain bir daha yervetliyiz. Ama bağlı. Sevgilim kıymetli kardeşlerim, Allah'a bizlere ihsan ettiği sayısız sonsuz nimetleri için her halde ve her şanda hamle felalar olsun. Onun en sevdiği kulu, Peygamberi, Efendimiz, başımızın tacı, vehverimiz, önderimiz, elçisi muhammed Mustafa'sına sonsuz selam, dahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederiz. Allah'ın Teala aziyetleri Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına, şefaatine, iltifasına, komşuluğuna, Bizde bir aile edelim. bir grup çalışmasının aile eğitim programının sonuna geldik. Bir şeyin sonuna gelince, hadi ne yapılır? O, çalışmanın bir değerlendirilmesi yapılır, yapılması lazım. Bir Müslüman, günlük hayatında da her sabah evinden çıkarken ne yapacağını planladığı gibi her akşam evine döndüğü zamanda ne yaptığının muhasebesini yapmalı. Bugün ne yaptır Allah için? sabahleyin çıkarken, bugün Allah için neler yapacağım diye planlamalı, düşünmeli. Akşam da, bugün nasıl geçti günüm, ahiretin bakımından faydalı mı, şaraplı mı, iyi mi, verimli mi diye muhasebesini yapmalı. Biz de bu günlerin muhasebesini yapacak olursak ve tabi bu muhasebeyi ben yaptığım zaman, bir başka özelliği oluyor, hesaplamanın, değerlendirmenin bir başka yönü oluyor. Çünkü ben bu çeşit toplantılara Avustralya'da, İsveç'te, Almanya'da, Türkiye'de katıldım. Bizim toplantılarımız bazen efendim, e, Türkiye'de özellikle çok kalabalık oldu bin yatak kapasiteli o da, oteller yetmedi de yandaki otellerden arkadaşlarımız yer tuttular oralarda oturdular çok coşkulu çok nişeli, çok tatlı, çok canlı çok verimli, çok güzel toplantılar oldu e, ve bunların yankıları oluyor tabii e, şanı, şöhmeti duyuluyor onun üzerine e, başkalarını da harekete geçiriyor onlar da bu çeşit çalışmaları yapıyorlar. O da iyi. Yani hayra öncülük etmek, örnek olmak, bir şeyi başlatmak, ondan sonra başkalarının da o şeyde devam etmesi güzel oluyor. O toplantıları da gören bir insan olarak burada değerlendirmede benim söylediğim sözlerin tabii mukayesele olması bakımından biraz daha kıymetli olacak. Ee, çok Rahatlıkla söyleyebilirim. Kardeşlerimiz mütevazı insanlar, daima işte bu işi yeni yapıyoruz, ilk yapıyoruz. Efendim, hatamız olur, kusurumuz olur filan gibi vardır, varsa asledin gibi sözler söylüyorlar. Tabi bu İslam terbiyesinin tevazunun bir gereği ama bu toplantı oldukça başarılı, güzel bir toplantı. Bir kere yer güzel. Yani. Sanıyorum burada geçirdiği günlerden memnun olmuştur kardeşlerimiz. Biz çeşitli sebeplerle burada kalamadık ama yarı yarıya kaldık. bir de elde kaldık. Ee, gördüğümüz kadarıyla rahat elhamdülillah. Şöyle bir en dışı kalabalık kamp için oldukça konforlu güzel bir yer daha konforlu da olabilir. Hatta biz. Arkadaşlarımızı daha konforlu toplantılara kamp alıştırmak da istiyoruz. Onun için bir deneyim yaptık. Kova da gölün kenarında kors arazide yani iş mevsimi var yakından sağlanabilir. Ama başka bir şey yok. Ne yüz numara ne banyo efendim ne şunu ne bunu efendim yani şehir hayatının konforu bulunmadığı bir yeri özellikle seçtik. çadırlık kamp yaptık. O da çok güzel oldu. O da çok faydalı oldu. İlleri destan oldu. Tadı zamanımızda kaldı. Hakikaten e, yine bu sene böyle e, bir şey yapılsın diye. Otellerin dışında yani tabiatla kucak kucağa, iç içe biraz e, doğayı, tabiatı tanımak lazım. Biraz doğal şartlara da insanın alışması lazım. Hep suni, yapmacık, Efendim konforların içinde böyle gevşememek lazım. Yalnız başına şöyle düştüğü zaman bile, daha çıktığı zaman bile, efendim ekmeğini taştan çıkartması bilmeli, işini yürütmesi bilmeli, hayatını sürdürmeli. geçenlerde hafta vardı, Amerika, Japonya'daki zelzelerde birisi yıkıntıların en alt katında kalmış, ezilmemiş, sağ kalmış ama çıkacak imkanı yok. Efendim, yağmur birikinti sularını içerek, karton yiyerek, yiyerek yani orada bulduğu kartonları yemiş fare gibi Fıtır fıtır ne yapsın Ama aferin dedim ben kendi kendime ee, Bir hafta kadar ışıksız, karanlık efendim, yerde hayatın devam ettirmiş ve Sonunda sal salim çıkmış Yani insan hayatta çeşitli şartlarla karşı karşıya gelebilir Bizim de çocuklarımızın, ailemizin ve hanımlarımızın bunları güzellik ve rahatlık günlerinde öğrenmeleri iyi olur. İmam Kazarı diyor ki, çok zengin olsanız bile çocuklarınızı bazen aç bırakın, bazen kuru ekmek verin. Bu daha iyidir. Çünkü çocuk o zaman kendisine ikram edilen öteki çikolatanın, taslanın, pastanın vesairenin kıymetini daha iyi bilir. Vermediğiniz zaman kuru ekmeği, ötekileri olağan tabi sanır, bulmadığı zaman yıkılır. Yani bulamadığı zaman efendim e, şaşırır, ne yapacağını bilemez. O bakımdan biz daha konforlu yerlere de arkadaşları alıştırmak istiyoruz. Yani biraz böyle çadırı sırması gibi efendim e, gitsin. Hatta zor hayat şartları altında yaşamlarını sürdürmelerini öğrenme, öğrenmeleri için ilk yardım ve efendim bilmem böyle savaş durumu şartlarına göre hareketlerinin nasıl olması gerektiğini bildiren kitap neşir ettik. Şehir yayınlarımız arasında bizim Dr. Metin kardeşimiz böyle bir eser neşir etti. Ve bütün arkadaşlarım da hepinizin şahsi bir seyahat çantanız olsun, sefer çantanız olsun alarm verildiği zaman çanta sapından tuttuğunuz gibi götürdüğünüz zaman içinde her şey hazır bulunsun yani hiçbir sıkıntı çekmeyin diye bunları Efendim e, az çok benimsettik ihvanımıza kardeşlerimize ve istiyoruz ki hanımlar da çocuklar da beyler de yaşlılar da gençler de biraz yürümeyi vasıtasız efendim, çaresiz, imkansız büyük şartlar altında efendim morallerini bozmadan yaşamayı öğrensinler. Allah ilediz ki her gün baklava börek yinsinler efendim onlara rahat bir yaşam nasip etsin efendim bir halk şairinin Yermiyanoğlu ne dediği gibi ''Benim devletli e, hünkârım akıbetin hayır olsun, yediğin bal ile kaymak yürüdüğün çayır olsun'' demiş. Yani onun idareinde demek ki bal ile kaymak yemek en güzelse yürünen yerin de çayır olması en güzelse böyle dua etmiş yani eline sazını almış Yermiyanoğlu Süleyman Bey'e böyle dua etmiş. E, bizim elhamdülillah Çaydır yürüdük yani burası yemiş, Çayır, elhamdülillah. Tabii yemek yediğimiz yemekler de balla kaymak gibi. Yani her şey tatlı güzel yemeklerdi. Eti vardı, yani sütü vardı. Her şeyimiz elhamdülillah. Yani Allah'ın büyük nimeti dünyanın birçok yerinde bunları bulamayan milyonlarca insan var. insan var. Yer güzel, rahat, elhamdüm. Konferans salonu güzel. Ve program çok kaliteli idi. Yani e, tabi organizasyon kardeşlerimiz ve zaten dinleyen kardeşlerimiz hepsi e, ilmiye mesleğe girmiş kimseler, yani doktora yapan kimseler, büyük eksteriyetle, efendim, e, ilmi kariyer sahibi insanlar. Binaeninde, tabi evet, de böyle olmasını gerektiriyordu işi. Çok kaliteli konuşmalar oldu, ben takip ettim, efendim. Konuşmacılar kıymetli insanlar ve konuşmalar kaliteliydi, İslami idi. İslamdan bir sapma, efendim İslami yolda inazardan tenkit edilecek bir şey gözüme dikkatime çarpmadı. Aksine çok güzel nasihatler, çok güzel efendim tavsiyeler dinlemiş olduk. Bu işin tabii manevi bakımdan en güzel tarafı yani. Konuşmaların Allah Rızasına uygun konuşmalar olması, mesajların İslami olması. Bakın çok şey, ne kadar güzel söyledi efendim bugünkü ilk konuşmacı. Yani tarihi yazıların da bir İslami şuurla yazılması var. Efendim e, o ayrı bir üslup yani o öyle olması gerekiyor. Sanıyorum bu işi organize eden kardeşlerimiz böyle hayırlı sözlerin söylenmesi dinlenmesini organize ettikleri için büyük sevap aldılar. Söyleyenler söyledikleri için sevap kazandılar, dinleyenler dinledikleri için sevap kazandılar. Uygularlarsa daha devamlı sevap kazanacaklar. Yani uyguladıkları takdirde sevap kazanacaklar. Bu konuşmaların, bu toplantının, bu günlerin bir başka amacı da başlığından belli haftanın brotherhood değil. Yani kardeşlik, Efendim, haftası e, kardeşlik İslam'ın en güzel en kolay en sevaplı efendim, işlerinden birisi. Yani biz biliyoruz ki ibadetlerin hepsi meşakkatlidir. İnsan o meşakkatı göze alıp Allah onun için aferin bu kulun benim uğrumda benim yolumda, meşakkatı güze aldı diye ona mükafat verir. Yani zahmetinin, meşakkatinin mükafatını katkat kat verir. Onun için ibadetin en faziletlisi eftalül ibadet-i ahmezruha en zahmetli, ahmez en zahmetli demek. En zahmetlisidir. E, Namah zahmetlidir. Oruç zahmetlidir, meşakkatlidir, hastalar tutamıyor, yolculukta tutulamıyor filan. Halk çok zahmetlidir, çok rahmetli gençken yapmanızı tavsiye ederiz, yaşlılar dökülüyorlar, çok zor oluyor, yani kolay bir iş değil. Haç çok zahmetli bir ibadettir, Efendim, cihat ondan daha zor bir ibadettir, Efendim, çok tehlikeli bir ibadettir. Ama böyle zahmetli olmadığı halde, mükafatı çok büyük olan ve ibadet sayılan bazı işler vardır İslam'da. Bunlardan birisi kardeşliktir. Müslümanın Müslümanı Allah için sevmesi, onu kardeş kabul etmesi, O'nunla dost olması, dostluğu devam ettirmesi. Bunların derecesi şehitler ve peygamberler gibi. Onlarla ölçülecek kadar yüksektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde bu kesin olarak ifade edilmiştir. Açık açık ifade edilmiştir. Mesela Sahih hadis kitaplarında, sahih bir hadis olarak rivayet edilir ki, 7 sınıf insanı Allah-u Teala Hazretleri mahşer gününde, mahşer gününün sıkıntılarına uğratmayacak, üzüntülere, korkulara düşürmeyecek, onları takip edecek, arş-ı gölgesinde, nurdan, koltuklarda, Efendim rahat bir şekilde onlar oturtacak. İnsanlar telaştayken, korkudayken, endişedeyken, efendim titrerken, terlerken, perişanken onlar çok rahat olacaklar. Kim onlar? Yedi sınıf insan. Onları sayıyor, hatşerif. Onlardan bir tanesi de Braculani, Braculani Tahabatilla. İki insan ki birbirleriyle Allah için kardeşi diyor oluyor. Ki bizim buradaki kardeşliğimiz odur işte. Yani Allah rızası için birbirimize dostuz, kardeşiz, ihvanız. İhvan arası da kardeşler demek zaten. İhvanül müslümin, et ihvanül Yani Müslüman kardeşler. Bunun sevabı o kadar yüksektir ki kimdir bunlar ya Resulallah bu kadar büyük mükafatlara mazhar olacaklar? Peygamberler midir bunlar, şehitler midir yoksa? Hayır, peygamberler değil, peygamber değiller, şehit değiller. Ömür mütehâbûne fillah bunlar birbirlerini Allah için seven, dost olmuş olan kimselerdir deniliyor. Cennette de makamları yüksek olacağı bildiriliyor. Mahşer yerinde de böyle olacağı bildiriliyor. Tabi dünyada da kardeşliğin pek çok maddi, dünyevi avantajı vardır. Yani hiç kimsesiz bir turist olarak ben İngiltere'ye gelmek zorunda kalsaydım ne kadar sıkılırdım yani bir an önce Türkiye'ye döneyim diye düşünürdüm ama böyle sürü kardeşimiz arasında sanki Türkiye'nin şimdi kaçıncı vilayeti olduğunu da tam söyleyemeyeceğiz vilayetler boyuna çoğalıyor Türkiye'nin falanca vilayeti gibi yani kendimi rahat hissediyorum ve kendi öz yurdumdaymış gibi rahatlık duyuyorum. siz de tabii birbirinizi böyle tanışınca Aynı rahatlığı hissedersiniz, bu normaldir. Bu rahatlığı hissedemeyen insanlardan psikolojik rahatsızlıklar meydana gelir. Biz bu psikolojik rahatsızlıklara, çeşitli tabii doktorlar isimler verir, klasik şeyde bu hastalıklardan bir derse, Dağut Sıla'dır. Yani vatan hasreti hastalığı. Dağ, hastalık demek. Adam hasta olur, kıvranır. Ah şu benim köyücevizimi bir görebilsem, bir dönebilsem anamın babamın yanına diye böyle diğer gurbette tıvranır. hasta olur. Psikolojik sıkıntılara düşer. Tabii bunun dışında başka Psikolojik rahatsızlıklar da olur. Böyle yabancı ülkelerde olan insanlarda işte bu kardeşlik on, onları da engeller. Yani gönüldaş, dindaş, arkadaş, kardeş insanlar var. Onlarla sohbet eder, dertleşir, yardımlaşır hediyeleşir vesaire bunun muazzam faydası vardır. Ruh sağlığı için, beden sağlığı için ve yaptığınız çalışmalarda başarı için. Bu toplantıların bir amacı da onun için tanışmadır. Yani biz bu toplantıları önceden anons ettik arkadaşlarımız. Bu toplantılar üç günde bitti ama, dört günde bitti ama aylardır bu iş için çalışıyorlar. Önceden anons etmemizin Önceden duyurmamızın sebebi şudur, yani İngiltere'deki kardeşlerimiz, duymayan kardeşlerimiz duysun, tanıyamadığımız, bilemediğimiz, dağınık kardeşlerimizi de gelsin diyedir. Önümüzdeki şeylerde sanıyorum bunu daha e, geniş tanıtmayla yapmamız lazım. Biz geliyoruz İngiltere'ye, falan yerde toplanacağız, haberiniz olsun diye bir böyle kocaman bir şey o zaman, İngiltere'nin her neresindeyse sizin de tespit edememiş olduğunuz pek çok gelebilir. yani böyle bir daha büyük bir tanışma olur. Burada da böyle bir tanışma ıı, taahhuk etti diye düşünüyorum. Yani sadece birbirlerini görmemiş olan kardeşler, ha bak falanca yerde hemşerim varmış, filanca yerde meslektaşım varmış. İşte onları tanıdık, şey yaptık Bu da bir başarıdır. İnsanın... Bir yeni Müslümanla kardeş olması cennette derecesinin bir derece yükselmesine sebep olur muhtemem kardeşlerim. Başka hiçbir ibadetle çıkamayacağı bir derece daha yükseğe çıkar insan. Onun için kardeşlerinizi arttırmaya gayret edin. Müslüman kardeşlerinizin sayısını arttırmaya gayret edin. Kardeşliğe önem verin. Adres alın, kardeşliği tam yapmaya çalışın, severek yapmaya çalışın, fedakarca yapma. Allah rızası için yapmaya çalışın. Kardeşin, Yar olmaktır, var olmamaktır. Yani verici olmaktır, fayda sağlayıcı olmaktır kardeşlik. Yar olmak, yardımcı olmak, gaver olmak, e, efendim, destek olmaktır ama var olmamaktır, yük olmamaktır, istismar etmemektir. Daima fedakar olacaksın Müslüman, daima sevap kazanmak için, Allah rızası için efendim, başkalarına hizmet üretici, yardım edici, destek olucu olacak, ne yaparız? Çünkü Peygamber Efendimizin meşhur bir hadisi cerihi vardır. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. İnsanlara faydalı olmak çok önemli bir şey. Veren ki insanlar o faydalılığı farkında olmasın. Mesela siz şurada çamurlu olan bir yer vardır. Kimse geçemiyordur orada. Geçerse ayakları çamura batıyordur. Pantolonları ıslanıyordur. Siz oraya bir kalas uzatırsınız. Allah kalasının üzerinden çamura bulaşmadan karşı tarafa geçer. Bundan bile sevap alırsınız siz. Siptebilmez bunu ama onlar bir yardım ettiniz. Teşekkür etmeyi bile düşünmezler. Adam bir çabur, birisi buraya kalası koymuşlar, geçer gider. Veya köprü, veya buna benzer bir şey yani, bir istifade edilecek şey. Bunların hepsinden sevap hasıl olur. Tabii bir de, ben şahsen de İlahiyat Fakültesi'nde profesör idim, 27 sene profesörlük yaptım. Onun arkasından artı, 8 senede yine ilmi konularda kitap meşrediyorum, dergi çıkartıyorum, konferanslar veriyorum, sempozyumlar düzenliyorum. Yani ilmi hayatın içindeyim. Bakın bu sizin farkında olmadığınız bir hazine var, siz burada çok kültürlü bir ortamdasınız yani Müslüman ama muhtelif e, anlaştıkları kültürlere sahip insanlar var, onlarla tanışıyorsunuz. Bizde monotonluk var, yani biz Türkiye'deki kardeşlerimizi biliyoruz, onlarla tanışıyoruz, onları dinliyoruz ama siz bir Cezaylı'yı dinliyorsunuz, bir Mısırlı'yı dinliyorsunuz, bir Pakistanlı'yı dinliyorsunuz, bir Hintli'yi dinliyorsunuz, bir Endonezyalı'yı, bir Afrikalı'yı, bir Amerikalı'yı. Müslümanı veya bir dünyanın aklıma gelmeyen, bir hiç tahmin edilmeyen yerinden gelen Müslümanı bilmiyorsunuz ve bu insanlar bir şeyler söylüyorlar size. Mesela i̇şte biz İslam tarihi okuduk, ben öğrenci olduğum zaman da benim aldığım serbest birisi İslam tarihi ilgili Ama bu sabahki şeyin doktor benzeri ahşap işaret ettiği güzel noktalara. Bizim profesörlerin birisi işaret etmedi. Bizim profesörler, Peygamber Efendimiz'den askerlik arkadaşından bahseder gibi bahsediyorlardı. Muhammed geldi gitti filan, Muhammed Selim babanın oğlu mu yani, e, hazret desene. Doktora tezinin imtihanına girdiler, bizim fakültede birisinin. E, adaya söyledikleri şu, şimdi hadi bakalım İslam tarihinde doktora yapmış bir kimsenin imtihanına girdiler. Şimdi diyorlar cüri üyeleri, şimdi hadi bakalım şöyle haziretsiz maziretsiz bir konuşma yap bize. Yani hazret istemiyor, aleyhisselam istemiyor, rahmetullah aleyhi istemiyor, Allah deyince Celle demeyecek, Peygamber deyince Sallallahu aleyhi ve sellem demeyecek, sahabe deyince radıyallahu aleyhi ve demeyecek. E terbiyesiz adam yani derse ne olur? Sevap Sevabı kazanacak, ne diye onu engelliyorsun? diyorsun? Yani böyle insanların şeyinde yetiştik efendim. Ama şimdi bu çok güzel noktalara işaret ediyor. Daha önce mesela İzhan'ın education konusunu anlatan Gulen Nevi Sakıp Bey e, çok güzel noktalara temas etti. Ben bunları çok güzel şeyler olarak görüyorum. Belki siz farkına varmıyorsunuz, size tabii geliyor. Yani o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Balık denizin içindeyken deryanın kıymetini bilmez, dışarı çıktığı zaman bilir. Saygı, saygınlar. ne kadar önemli bir Dışarıda suyun dışına çıktığı zamanlar, Müslüman başladığı zamanlar, bunlar güzel şeyler. Yani haris Müslüman insanlar var, çok güzel hayat tecrübelerini size bir bir dakika içinde ömürlerinin hülhasını sunuyorlar konferma olarak. Yani güzel bir kazanılıyor. Ben şu kanaldayım. Türkiye İslam e, İslami zihniyetten ayrıldıktan sonra. Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp efendim, cumhuriyet kurulduktan sonra, laiklik geldikten sonra İslam'a karşı, İslam kültürü, İslami kültüre karşı laik reformlar, devrimler, devrimler yapıldıktan sonra Türkiye'de İslam'ı bilen insanlar tahrip edildikten, asıldıktan, kesildikten, yok edildikten sonra İslam doğru anlaşılmaz bir hale geldi. İslam savunulmaz hale geldi, Müslümanlık devrini tamamlamış bir eski akı ile çağ dışı bir düşünce sistemi olarak görünmeye başladı. Bu çağ dışı, dışı sözünü hep duydunuz geçtiğimiz yıllarda. Bu İslam'ın çağ dışı olmadığı, çağdaki bütün Çağlar boyundaki bütün ideolojilerden daha sağlam bir ideoloji olduğu şimdi anlaşıldı konuşuluyor bizim bu seminerde hep konuşuldu geçtiğimiz günlerin toplantılarında hep bunlar söylendi. Bu bize onur veriyor, kuvvet veriyor, Müslümanlığımızı besliyor ama herkes İslam'ı tehdit etseydi, siz de belki diyecektiniz ki acaba ben yanlış yolda mıyım, mıyım yani ineğe tapılan Hintli Elbette kendi akidesinden şüphe edecek. Ya yani Allah Allah, benim tapındığım bu adam şey hayvanı, kimileri atıyor, kimileri kesiyor, kimişi kimisi derisinden kösele yapıp pabucunun altına efendim takıyor. Ya yani buna nasıl tapınırım diye kendisinden şüphe etmesi lazım. Bir Budist'in, bir efendim Brahmanist'in, bir efendim Japon'un böyle aşağılık kompleksine düşmesi lazım. Ama Müslümanlar düşürülmüştü bu şeye. Müslümanlık kötüdür, İslam kanunu kötüdür, çöl kanunudur, Kur'an-ı Kerim kötüdür. Efendim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Efendim, kaideler şöyledir, böyledir. Türkiye'de bunlar söylenir. Dinsizlik moda gibi idealmiş gibi etkin edildi, ediliyor. Etmekte olan bir cümle var. E, aziz etsin, öyle gitti işte biliyorsunuz çalışması e, çalışmasında toplanan insanların e, Çetin Altan'ın Ahmet Altan'ın bir yazısı var. Efendim, yani burada vakit kısa olduğundan da anlatamam. Anlatamayacağım için de anlatamam. Yani alemen pıraunlardan daha daha insiz, pıraunlardan daha korkunç efendim zihniyetli insanlar var. Bunları da açıkça söyleyen insanlar var. Açıkça işleyen insanlar var. E şimdi, en büyük alimler tarafından, dünyayı görmüş, beynalimler, kongreler tertiplemiş, efendim çok yeter yazmış insanlar size, İslam'ın güzel olduğunu ispat ediyor burada, söylüyor. Yani anlatıyor delilleriyle. Bu çok güzel bir şey. Ve bu, sizden önceki buralara gelen insanlara da yapıldı. Emin olun, ben Türkiye'deki İslamlaşmanın, Cumhuriyet devresinde efendim, bu 60'lı yıllardan sonra, 50'li yıllardan sonra, 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllarda İslam'ın günden güne güçlenmesini ve gençler arasında, entelektüeller arasında yayılmasını üniversitelerde mesela benim gibi bir sakallı insanı Birkent Üniversitesi'ne parkanata çağırıyorlar merhaba ben diyoğum yani benim gibi bir insan nasıl çağırabiliyor bunlar? Herhalde ortado şey e, siyasal bilgiler fakültelerine konferansa çağırıyorlar ilgiyle dinliyorlar. Salam tımsa tımsa oluyor. Yani bu hayret edilecek bir şey. Fidan böyle şeyler olmazdı. Yani en kaliteli eğitim müesseselerindeki en kaliteli gençler İslam'a en büyük ilgi duyuyorlar. Çünkü Deki sistemlerin de ne olduğunu gördüler. Yani görmeyen, bilmeyen, bilmediği şeye hayranlık duyabilir, cazip gelebilir ama işte Amerika, işte Avrupa, işte adamların aktifleri, işte söyledikleri laflar efendim, işte inkarları, işte cahillikleri, işte gafillikleri, işte hainlikleri, işte kardeşlikleri. Ve bunları gördükten sonra sağlam olan nizamı hem akıl sahibi insanlar anlayabiliyor. Yani Türkiye'deki bu gelişmenin bence kaynağı batıya gelmiş olan kardeşlerimizin batıdaki hür müslüman düşünceyi öğrenmelerinden ve dönüşlerinde bunu Türkiye'ye getirmelerindendir. Onun için Türkiye'de yeni modern İslami gelişme münevverler arasında olmuştur, mühendisler arasında olmuştur. Mühendistir, teknik elemandır. Teknik eleman olduğu için Avrupa'ya gönderilmiştir. İslami tahsil için gönderilmemiştir. Yani teknik bilgileri alsın, Türkiye'nin teknik kalkınmaya, sanayi kalkınmaya, e, teknoloji kalkınmaya ihtiyacı olduğundan buraya gönderilen şahıslar, burada müspet fikirlerle dönmüşlerdir. Bu çok güzel bir şey. Osmanlıların münevverleri Fransa'ya geldiği zaman, efendim, Batı'ya geldiği zaman e, Fransa'dan Türkiye'ye çok kötü şeyler getirdiler ve Türkiye'yi mahvettiler. O, o Fransa'da tahsil gören, o ilk Avrupa'da tahsil gören münevverler yok mu? Bütün rebal onların omuzundadır. Onlar dinsizliği getirdiler, Fransızların ateizmini getirdiler, efendim, her çeşit negatif fikrini getirdiler. Ama bugün buralara gelen insanlar, Buralardan çok kuvvetli dini duygularla dönüyorlar ve batılı olarak da böyle eze eze batıyı tanıyan her iki kültürü bilen insan olarak da karşısına çıkan insana eze eze sözlerini söyleyip onları perişkan ediyorlar. Ben de elhamdülillah her zaman yazıyorum ve konuşmalarda da söylüyorum ya siz tek taraflı bir şeyler biliyorsunuz, biz sizin bildiğinizi de biliyorum. Sizin bilmediyseniz de biliyoruz elhamdülillah, e bizim burada e, İngiltere'de doktora yapmış olan bir şeye geldi, bizim fakülteye geldi, öğrencilerim de şimdi profesör, fakülteye geldi ondan sonra ateizm yani tanrı tanımazlık, tanrıya inanmazlık, Efendim Üzerine doçantik tezi yaptı, onun üzerinde şey yaptı ve ateist yürü üyelerini eze, eze, eze, bastıra bastırı, bastırı çiğneyip, silindir gibi, kağıt gibi pesliliyle çıkartıp doçantı oldu. Çünkü biliyor, hem orayı biliyor, hem burayı biliyor. Ateizm aklen mümkün değildir, dedi konuşması. Mümkün değildir, yani bir insan akılçıysa, bilim adamıysa ateist olamaz, ispat ediyor. Yani felsefi yönden itibar ediyor tezinde. O e bir şey diyemiyor ateist ama. Yaptı. Ve ateist yürü üyelerini eze, eze, eze, baslara baslara, ve silindir gibi, kağıt gibi peskiliyle çıkartıp daşant olsun. Çünkü biliyor, hem orayı biliyor hem burayı biliyor. Ateizm akden mümkün değildir dedi konuşmasında. Bu mümkün değildir. Yani bir insan akılçıysa, bilim adamıysa ateist olamaz. İspat ediyor, yani sevsefi yönden. İspat ediyor çizimde, öyle bir şey diyemiyor. Ateist ama ateizmini savunacak e, elinde zaten kim yok, imkan yok. Ateizm savunulacak durumda değil, Efendim, bir de savunacak kapasitesi yok. Onun için bu e, batıdaki İslami ilişme İslam alemi için aydınlatıcı olmuş yabancı kültürlerin etkisinde, yabancıların baskısının altında İslam'ın hakkın olduğunu mukayesezi olarak gören ve imanı kat kat, yüz kat kuvvetlenen insanlar memlekete dönmüştür. İslami şöyle çağ dışı bir akide değildir, çağ dışı bir efendim sistem değildir. Asırlara hakim olan ve istikbalde hakim olacak olan, insanlığı kurtaracak olarak olan sistemdir diyebilmiştir. Siz işte böyle bir ortamı burada dört günlük gördünüz. Ama ben bunu biliyorum ki bu 90'lı yıllardan önce bu artık e, 50'li, 60'li, 70 70'li yıllarda oldu ve onların, efendim, o havanın içine insanlar Türkiye'de İslam'ın güzelliğini anlattılar. Entellekte bir Müslüman tabaka beylere geldi bugün Türkiye'de çok kuvvetli insanlar meydana geldi. Artık bizim karşımızda böyle aziz resimlerin, bilmen nadir nazilerin filan çetin antamların vesairenin duracak hali yok. Savunacak sözü yok, söyleyecek argümanı, efendim hükmü yok yani elhamdülillah. Bu öyle bir şey de yapmıştır, öyle bir şeyi yapıyor. Onun için, sizin bu toplantınızın çok büyük önemi var. Bu konuşmaların, tespit edilen bu konuşmaların, videoları, bantların, yayınlanmasını temenni ederim. Bunu yaparsanız bir hizmet etmiş olacaksınız. O konulardaki bilgilerine e, mesajı taşımış olacaksınız ve tespit etmiş olacaksınız. Hayırı daimileştirmiş olacaksınız. Bunu da bazı arkadaşlar yaparsa son derece faydalı olur. Ben kendim çok istifade ettim. Yani e, Türkiye'de tabii şeyde 27 sene üniversitede hocalık yaptım ama, bir tanesi defalarda yurtdışında bir şeyler yapmak için müracaat ettiysem de yurt dışına çıkmamız mümkün olmadı. Yani Türkiye içinde Efendim doktora doşenttim, provinsörlük yaptık. Bundan kötü bir sonuç çıkmadı. Çok iyi hocalarım vardı. Yani ben Avrupalı ilim adamlarını da tenkil edecek kadar bilimsel noktada elhamdülillah iyi olarak yetiştim. Ama mukayeseli yetişmek ve efendim ve çok kültürlü bir ortamda İslam'ı, efendim şey yapmak çok güzel bir şey. Onun için bu toplantıların mutlaka devam etmesi lazım. İni bir görev olarak devam etmesi lazım. Minimize hizmetin bir çaresi olarak, yolu olarak devam etmesi lazım. Ve daha büyük çapta devam etmesi lazım. Daha geniş kapasitelerle devam etmesi lazım. Çünkü konuşmalarda söylediğim gibi biz Türkiye'deki, Avustralya'daki çalışmalarımızda Hanımlara ayrı program yapıyoruz. Yani hanımlar, beyler ve çocuklar için üç efendim e, ayrı çalışmamız oluyor. Aynı kampta çocuklar ayrı yerlerde. Çocuklar da kategorilere ayırıyoruz. Efendim okul seviyesindeki çocuklar ayrı, söz anlayan, bilgi kazanabilen çocuklar, hani orta ilkokul, ortaokul çocukları ayrı seviyelerde. Efendim biraz daha belki yüksekler ayrı seviyelerde. Hepsinin başına yetkili bir şahıs koyuyorduk ve onlar için çok yetiştirici oluyordu, faydalı oluyordu bayağı pedagoji efendim, uzmanları bu işe çalışıyorlardı bilmiyorum burada bunun yapılıp yapılamadığını, mekanın müsait olup olmadığını mekanın bu gibi çalışmalara müsait olduğu yerler arayıp bulup bunu yapmanızı, önümüzdeki toplantıları bu tarzda yapmanızı tavsiye ederim Tebrik ederim. E, şeyleri efendim tertip gayretini böyle toplu şeyleri alıp götürmek kolay değildir. E, şeyde temizdir. Efendim e, yazılan yerlerden, efendim gezilen ortam, efendim e, yiyecekler vesaire. Yoksa aksi takdirde saldırı hastalık olur bu gibi yerlerde. Biz bir müsaade ettik, yaptık, de geçer türlü, hiç pasoretic olarak 70'likten gitmiştiriz Mısır'dan ve e, çok orijinal bir gezdiydi bu Nil'de 3 gece efendim 5 yıldızlı 100'ler otelde Nil'de seyahat ettik barajından Barajı'ndan efendim bu e, eski firavunların koca saraylarının olduğu yerlere kadar Nil'de şahane böyle rüya gibi gün bir gece masalları gibi ama en son gün hepimiz diğeri olduk hepimiz hasta olduk zehirlendik yani tıbbi batımda gıda zehirlenmesine uğradık ve uçaktan hastaneye gittik. Mısır dönüşümüzde Aha, Yeşilköy Havaalanı'nda Hayvun Nisa Hastanesine gittik. Kimisi Sediye'ye gitti. Yani bir doktor, eczacı e, kardeşimiz vardı Sediye'ye de gitti. Uçakta yatırdılar filan böyle doktorlar başına geldi. Hepimiz zehirlendikten içilen su, yenilen et, efendim, yıkanılan e, kullanma suyu, e, eller vesaire, Bunlar hijyen dediğimiz yani sağlığı koruyucu şartlara uygun olması lazım. Bu olmadığı zaman böyle toplu yerler toplu felaketler getirir. Yani toplar zehirler ne olur, toplar hastalanma olur, hastalık yayılır efendim. Bir takım tatsız, bahtsız şeyler olur. Elhamdülillah burada bir, o bakımlarına bir ciddiyet veriyordum. O da güzel bir şey. bu Mısır seyahatimizde. böyle bir izlenimle döndük ki seyahat çok güzel, nil çok güzel, manzara çok güzel. E, etkileyici ama bir daha Mısır'a gider misin deseler e, biraz korkacağım yani Mısır'a gitmekten e, böyle bir seyahati bir daha tekrarlamaktan korkacağım neden? E, şartlar şeydi o bakımdan e, bu, ondan da puan aldı arkadaşlarımı Allah razı olsun efendim, dinleyicilerin ilgileri güzeldi sordukları sorular güzeldi, kaliteliydi efendim onlar için de e, güzel oldu Allah-u bizleri Allah'ın rızasına uygun bir kalbe sahip olan kimseler eylesin. Allah'ın rızasına uygun şeyleri düşünebilen, üretebilen kafaya sahip kimseler eylesin. Din-i mübini İslam'a güzel hizmet eden kimseler eylesin. Ben çok net olarak söylüyorum, her yerde her zaman ifade ediyorum. Bizim hepimizin asıl mesleği şeyde söylediği gibi, Menazir Ahsen Bey'in söylediği gibi bu sabah yani asıl mesleğimiz kendi mesleğimiz içinde İslam'a nasıl hizmet edeceğinizi düşünmektir. Doktor olabiliriz, mühendis olabiliriz, başka veteriner olabiliriz, çeşitli mesleklerde olabiliriz, hukukçu olabiliriz. Ama ben bu tahsilim ve bu şartlarım içinde İslam'a kendi çapınca, karınca kararınca kendi mesleğinden kendi cefemden nasıl hizmet edelim diye düşünmeliyiz. Çünkü hepimiz Müslümanız, hepimizin Allah'ın dinine yardım etme asli İslam için çalışma, yaşama hatta can verme, mal verme asli Bu zihniyetle kendimizi güzel yetiştirmeye Allah bizi muvaffak edesin. Biliyorum ki kendim de o yolda yürüdüm, her bütün arkadaşları da teşvik ediyorum. İlmi bakımdan kuvvetli olursak adamlar mecburen biz, bizden vazgeçemiyorlar. Mesela Amerika'da tahsil görmüş bir kardeşiminiz var, ihvanınız var. Efendim. Sakallı. saçları sakallı ama Amerika'da tahsil görmüş. Mesleğinde çok mahir, çok ileri. Kimse diyemiyor, sakallı kesilmiyor. Desin hadi bakalım. Seni işler atıyorum desin. Yerini dolduracak insan yok, yani kendi sağlığında ikinci onun bileğini tutacak, onunla bilek bir şey yapacak insan yok. Birşey olmak lazım, yani böyle olmamız lazım, ondan sonra da ben Müslümanım diye serbest hareket etmemiz lazım. Bir gün uçakta bekliyoruz, Kalkışta da birkaç dakika gecikti, ön koltuk rezerv edilmiş ön koltuk boş, birisi gelecek gelmiyor filan. Dediler ki, Suudi Arabistan'da bir bakan. Dedi. Herkes onu bekliyor, uçak dolu, hazır. En son o geldi, kapıdan bir girdi ama şeyli değil, yani Suud'u simasında ve e, özelliklerinde değil. Çok uzun boylu, beyaz yüzü, bir başka hoş bir insan yani. Kapıdan şöyle bir girdi, kapı kapıyı yani. ön kapıdan, pilot tarafından e, şeye, efendim, e, uçağın içine. Şöyle anlaya kadar, artık kaç kişilik uçakta bilmiyorum o bilmem kaç artık neyse ama herkes görmüyor yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi herkes böyle aval aval bakıyor <gülüyor> ya yani adam selam veriyor işte kendi ısırıyla Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah dedi ama adamın pervatsızlığı hoşuma gitti yani şey yapmıyor e, humurtamıyor karşısındaki insanlar entari değilmiş bakın biz mesela şu kıyafetlerin hepsi basit kıyafeti içimizde yani Kendimize özgü bir kıyafetle giyilmiş insan yapıyoruz. Enterri giymiş, yani etnekli, beyaz, uzun bir enterre aşağı kadar. Enterri giymiş, işte su, sakalı var, peyi var, Efendim, su, bir fakat. Yani ben Müslümanım diyor. Neden? Parası var, mevkii var, makamı var, itibarı var. Şimdi o gelmeden diyor ki, hocam, aman diyor, sabredin, ses çıkartmayın diyor. Petrolden var bunlar diyor, petrol vermezler soru diyor. Yani şaka yapıyor şeye, uçaktaki şeylere petrol vermezler. Ha, petrolü var, parası var, itibarı var. Adam ne yapıyor? Dikkörü. Espera varakim var. Şimdi biz olsak çekiniriz, şey yaparız, eziliriz, işte şöyle bir bakarız, otururuz oturduğumuz yere. Böyle diyor, herkesle beraber merhaba, merhaba bunlar dedi ya. Ee, Almayan kaybetti, alan kazandı. Ben aldım selamı, ben de ona selam verdim. Sede Ve giden aval aval baktılar. Sosyal terbiye ettik. Sonra, şey, orada bir yazı gördü. ''The future is in the sky'' Baksa baksa, bu ne demek ki? Bana soruyor. Bu ne demek? İstikbal gölgülerdedir. Ne demek yani? Hakikaten düşündüm, anlıyor musun? Çok saçma bir söz bu. İstihbar, the future is in the sky. Bilmiyorum, İngilizce'de bir mana ifade ediyor mu? Abuk sabuk gibi yani. Past, tahir, present tahir, future tahir. The future is in the sky. Neyi kastediyor? Anlamadı yani adam. Anlamsız oldu. Tabi İngilizceyi bilen bir kimse. Ama bana söylüyor çünkü ben selamı ağzım siler. Şimdi ben devam etmeyeceğim o fıkranın ilerisi ama yalnız şu var, yani güçlü olduğunuz zaman kendi kültürünüzle gidersiniz, rahat hareket edersiniz, öbür tarafa da eze eze kabul ettirirsiniz, zayıf olmayacaksınız, kuvvetli olacaksınız, kuvvetli Müslüman olacaksınız, kafa yönünden kuvvetli olacaksınız, din yönünden kuvvetli olacaksınız, ahlak yönünden kuvvetli olacaksınız her yerden kuvvetli olmak çalışacaksınız bu sizin vazifeniz Allah'ın dinine hizmet etmek için kuvvetli olmak zorundasınız ona göre çalışın allah Teala Hazretleri İslam'ı bu diyarlarda da güzel temsil etmeyi, yaymayı cümlemize nasip eylesin bu diyarlar ve dünyanın öteki yerleri her yere İslam'ı götürmekle muvazzafız, görevliyiz her yere götürmemiz lazım yani ben bir ara kendim Amerika'ya yerleşmeyi düşündüm ama baktım ki lisanım onlara böyle İslam'ın inceliklerinin nükteleriyle anlatacak kadar ileri bir İngilizce yok. o zaman dedim ki ben bu dilimle ben bu İngilizceyi öğreninceye kadar 5 sene gitsem 5 sene öyle şey yapacağıma gideyim Türkiye'de beni dinleyen milyonlarca insan var onlara anlatayım İslam'ı dedim geri dedim yoksa Amerika'da İslam'ı anlatmak çok önemli çok faydalı çok yararlı ve Amerika'da İslamı hiç bilmiyorsun insanlar, Türkiye'deki İslam bilen insanlardan daha çok yola geliyorlar. Çünkü öyle şu kadar Türkiye'deki bin dereden su getiriyor, evetim bin tane laf getiriyor sana, evetim şey diyor. Bir itiraz duymuş bir yerden, evetim Allah güzeli sever. E ne olacak? Harama bakmak var lan mı bu? Yani harama bakmak sebep var lan mı? Evetim işte birer işi değildi. Yok efendim, faiz başkaymış, bir iba başkaymış. Yani hep zehirli şeyler. Ama Amerikan öyle değil. Anlattığın zaman, Teksaslı bir Yahudi Müslüman olmuş. Bizim e, Türkiye'den bir hocanın efendim, müllik olmuş, oraya giden birisi. Teksaslı bir şey var, petrol kuyusu var. Petrol çeken kuyusu var özel. Teksaslı zengin milyoner, dolar milyonları veya milyarları. Yükselik Yahudi. Yahudi de Müslüman olur mu? Olur. Samimi mi Müslüman olmuş, mi Müslüman olmuş. Mütevazı mı mütevazı, cehaminin mescidinin halları mı süpürüyormuş adam? Kabuk elinde oturuyormuş. Yani İslam'ı hazmetmiş, gönlü şey yapmış, yani hiçbir kavmi de peşin olarak Yahudidir, Hristiyandır, A Arap'tır, Acem'dir, efendim, İngiliz'dir, Skoç'tır veya Amerikan'dır diye, Brezilyalıdır, Genc'dir diye silmemek lazım. Yani Müslüman olabiliyor. Dünyanın her yerinde İslam'ı götürme çalışması yapmamız lazım. İnşallah e, önümüzdeki yüzyıl, 21. yüzyıl ki işte 5 sene sonra takvimler değişecek, yüzyılın adı da değişecek. E, i̇nşallah Müslümanların dünyaya hakim olduğu yıl olacak. Çünkü başka, başka insanlar da Müslüman olacak. Belki biz şu andaki Müslümanlar çok kaliteli Müslümanlar değiliz ama... Bizim içimizde de o da 40 kusurlar düzelecek. Efendim Abu hükümetler devrilecek. Efendim 900 e, zihniyetler hakim olacak. Efendim başka ülkelerden de İslam'a yeni insanlar e, idaret bulup gelecekler. Önümüzdeki yüzyıl e, İslam'ın yüzyıldır. Söylüyoruz. Işte, uzmanlar burada dinlenir. Kapitalizmin çöküşüne Amerika'nın seyilmesini, Avrupa'nın çıkmazlarını, kültürel efendim şeylerini anlattılar. Ona hazırlanmalıyız. Allah-u Teala Hazretleri tevhidin cümlemize refik eylesin. Hepimizi rızası yolunda yürümeye muvaffak eylesin. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar her meslekte İslam'ın en güzel tarzı hizmetler yapıp ömrümüzü Allah'ın rızası yolunda geçirip huzurla, sevdiği, razı olduğu kullar olarak bağırmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemalini, cümlemizi müşerref eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berkeh. İngilizleri tarafından ortaya atılan ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından bazı videoda savunulan sünnetin tarihselliği dolayısıyla günümüz için delil olamayacağı gibi görüşleri e, ne dersiniz ileri sürüyor. Tabi Batılılar bir şeyi ortaya atmışsa zaten ona işaret ettim, sizi de hem dedim, aşı yapmak için bunları söylüyorum dedim. Batılılar her zaman ilim alanında bile bilimsel değillerdir. Ben bir üniversite hocası olarak misalleri de vererek bunu e, size söyleyebilirim. Batılılar ilmi dahi kullanırlar. İlim dahi onlar için, e, bir amaç için, e, yani sırf bilimsel olsun diye çalışmazlar, bir amaç için kullanılır. O amacı da elde etmeye efendim e, sonunda ulaşırlar. Onların o... E,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 söğürdünüz bilerek veya bilmeyerek maaşlı veya mağdur efendim gizli veya aşikar sürdüler insanlar vardır kadrolu insanlar vardır Mısır'da efendim mesela çıkmış bir şahıs olmadık sözler söylemiştir kökenini söylersem filanca gizli cemiyettendir efendim falan yere mensuptur ve art niyeti vardır Mesela Leonardo da Vinci'nin hani anadili İslam tarihi isimli eseri, Asım Köksal Hoca uzun boydu emek sarf etti, ömrünü sarf etti, onun yanlışlarını şeylerini çıkarma. Ben hatırlıyorum e, İngiliz bol tiyelerin hani Muhammedan işlediği diye isimli eserinde arkadaşlar tercüme ediyorlardı, şöyle birkaç sayfasına baktım, yani Arapçadan yaptığı tercümelerde falan o kadar çok yanlışlar var ki yani adam Yahudi yani İslam'ı incelemesi bir maknada dayanıyor Münihli bir e, Türkolog vardı Türkoloji yani ben mesela Türkoloji'de kendim e, doktoratize aldığım zaman ne yaptım? 15. yüzyılda bir hadis kitabı yazmış olan bir alimi inceledim İznik Medresesinde Hadis Mücerrisliği yapmış olan bir alimi inceledim ama o, o profesör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 Allah' rahmet eylesin, ee, bazı şeylerimden çok şey yapıyorum, yani rahmetle anıyorum, ee, aynı yukta beraber kalmıştık, ee, işte, aramızdan böyle ayrıldığı şey yapacağız sonra da, ee, zatinin küfürleri üzerine bir şey yapmış, yani e, hani e, herkes kendi üslubuna göre bir şey seçiyor efendim, i̇şte, bir tarafı tutuyor. Ama şunu net olarak söyleyebilirim, hatta ifade edebilirim, görevli insanlar var Yani, İslam ülkelerinin, üniversitelerinde görevli insanlar vardır, kadrolu insanlar vardır, bir yerlerden emir alan, maaş alan ve yani amacı sünneti yıpratmak olan, tasavvufu efendim, kötülemek olan ve el organizasyon olarak çalışan, imam-ı azama hücum etmek olan böyle yani bir e, Safi Müslümanın sevdiği, bağlandığı ne varsa hepsine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 Mesela sizinle konuşurken, siz hepiniz Müslümansınız. İşte e, Müslüman olduğunuzu düşünerek şey yapmadım. Ama ayetlerden, hadis-i şeriflerden vererek, efendim e, bu, bu ayetleri nasıl yalayacaklar, nasıl içe sayacaklar, efendim e, şeyden kaldıracaklar, yani o kanaatte olan insanlar. Sünnet tarihseldir, efendim günümüz için delil olamayacak. Peki İslam'ın delili ne kalıyor o zaman yani? Ben e, Allah'ın dini olan, minnettine indi Allah'ın İslam, Allah indinde geçerli din olan ve men ve men İslam'ı yok böyle bir İslam'dan gayri din edin, edineni Allah kabul etmeyecek. Allah indinde geçerli olan yegane din İslam'dır diyor. Peki ben İslam nereden öğreneceğim? Söyler mi bu beyat yani İslam'ı öğrenmek istiyorum. ilim adamıyım.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 Elimde ilk önce Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın kelamı hiçbir şey değişmemiş. Hz. Ali zamanında yazılmış imzalı Kur'an-ı Kerim elimde mevcut. Binaenede Kur'an-ı Kerim elimde bir delil. Ondan sonra Peygamber Efendimiz zamanında tesbih edilmiş, Efendimizin e sözleri, hareketleri var. ben bunları delil olarak almaz olur muyum? Yani polis haviyesi bir saç kılını delil olarak alıyor, değerlendiriyor. Bu sarışın saç, falancanın saçı diyor kanın efendim, tahlilini yapıyor. ''A bu o bir araşkodikif kan, işte bu da ondandır'' diyor. Bilmem, böyle şey çıkartıyor da, ben Peygamber Efendimiz'den tahlil ravilerle rivayet edilmiş olan bir vesika'yı niye dininin delili olarak almayacak? Yani bunun bilimsellikle, yani dinini düşünen bir insanın bu tür söylemesi mümkün değildir muhteram kardeşim. Yani insanın biraz, Eğeri doldursa doğru konuşması lazım. Dinimizin kayganı nereden öğreneceğiz? 1400 yıl önce İslam gelmiş, Peygamber Efendimiz yaşamış. Peygamber Efendimiz hakkındaki rivayetleri nazar dikkate almazsak, Peygamber Efendimiz'i nereden tanıyacağız? Sonra ne asla nazar dikkate almıyoruz? Yani Yunanlının aristosu hakkında ne malzeme vardır elimizde? Strabo'nun eserinin, yani sıhhatli olduğunu kim söyleyebilir? Yunanlı herhangi bir şey alın, Latin yazarlardan falan şey alın yani. Fransızların herhangi bir şahsını alır. Yani onun şeyinin, sözlerinin, bunun sıhhatli olduğunu bize ne patlamıyorsun? E, efendim falanca eseri. Yani onun doğruluğunu bize ne ifade eder? Yani onların hepsinden çok daha kuvvetle tespit edilmiştir. Onu ancak inatçı bir insan yani. Böyle ayağını yere vurup vurup da illa kabul etmek istemiyorum diyen bir isaret edebilir. Yoksa elbette elimizde son derece bol... Bol malzeme var. Çok geliş malzeme var. Yani bir tarihçiyi düşünün. Hadis halimini değil. Bir İslam tarihçisini düşünün. İslam tarihini yazacaksınız. Arabistan'ın tarihini yazacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, kitabeleri okumaya çalışıyorsunuz. Kalıntıları geziyorsunuz. Fotoğraf çekiyorsunuz. Arkeolojik kazı yapıyorsunuz. Yani arkeolojik ilmi. Arkeoloji ilmi. Bizim bu hadis ilminin yanında solda sıfır kalır. Arkeoloji ilminin bulguları ne kadardır yani, nedir? Devirleri yazıyorlar, urart devlet diyorlar, bilmem Asururlar, Tümeldeler, şunlar bunlar diyorlar. Yani, malzeme ne kadardır? Ve biz, biz onlara inanıyoruz da, Asur Devleti diyoruz, Mısırlıların diyoruz, onları diyoruz, 22. Silahe diyoruz, bilmem ne diyoruz. Yani dünya tarihini mukayeseli olarak incelerseniz, bu kadar kuvvetli deliller hiçbir şekilde mevcut değildir muhtemem kardeş. Yani, bu adamlar doğru söylemiyorlar, kimse kim yani. Söylerim isim de bilmiyorum buraya yazmamış. Kim onu sötsün yanlış söyler. Evet, teşekkür ederim. Aleykümselam. Aleyküm razı before announcing the second speaker, I would like to draw your attention.